Ayasofya nasıl gezilmeli? Günümüzde müze ziyareti ana cephede bulunan kapıdan başlamaktadır. Fakat içeriye girmeden anıt önündeki ikinci Ayasofya harabesi ve kalıntılarını incelemek tavsiye edilir. Yapıyı tehlikeye sokmamak için önünde ve sadece sol tarafta yapılan kazı sonucunda bir çukur içinde ikinci Theodorus çağı Ayasofya'sının cephe kalıntıları yer alır. Burada yapının cephesi önünde yer alan portik merdiven basamakları ve kapısıyla görülebilmektedir. Portiyi örten çatı malzemesi ve cephenin diğer parçaları gerek çukur içinde ve gerekse birkaç metre kuzeydeki alanda görülebilir. Bunlar, yapıldıkları 5. yüzyılın karakteristik özelliklerini taşıyan mimari parçalardır. Çeşitli kirişler, arşitrav, kemer ve sütun başlıkları vasıtasıyla Cephenin rekonstrüksiyonu tam olarak çıkabilmiştir. Çukur içinde görülen kiriş üzerinde Hristiyan ikonografyasına uygun olarak inananları temsil eden koyunlar tasvir edilmiştir. Sahnenin kalan kısmı şüphesiz halen toprak altındadır. Kazılardan sonra taban yer yer mozaiklerle kaplıydı. Bunlar şimdi kaldırılmıştır. Justinyen Ayasofya'sının bu kalıntılarının üzerine yapıldığı görülür. Kazıyı... 1936 yılında Alman profesör Scheider yapmıştır.